Muhammed İbni Abdullah, ben Allah'tan vahyi alıyorum diye, haşa, yalan söylediyse bu yalanın arkasındaki gerekçe neydi? Bu gerekçe buna cevap verilmesi gerekir. Şimdi hocam burada üzerine duracağımız bir mesele daha var. Daha doğrusu durmamız gereken bir mesele. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim açımızdan Allah'ın gönderdiği bir nebi, Allah'ın gönderdiği bir resul. Ma ani'l hawa illa ma yantiqu ani'l hawa in huwa illa vahyun yuha. Sadece Rabbinden alan vahyi insanlara tebliğ eden, insanları irşat eden, insanları hak dine davet eden bir davetçi. Şimdi bu bizim için böyle ve biz bunu kabul ediyoruz. Kabulümüzün de gerekçeleri var. Şimdi gel burada hep beraber Müslüman kimliğimizden soyutlanalım. Yahudi, Hristiyan, işte e, Hindu, Mecusi. Daha doğrusu şöyle bir ortam kuralım. E, bütün din mensupları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kabul etmeyen, onu bir peygamber, bir nebi, bir rasul olarak kabul etmeyen e, bütün din mensupları bir araya gelelim. Biz onlara bazı sorular soralım. Mesela siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir peygamber olarak kabul etmiyorsunuz ve Kur'an'ı da Allah'ın kitabı olarak kabul etmiyorsunuz. Şimdi Resul, Kur'an dediğinize göre siz tarih, tarihin şahitliğine inanıyorsunuz. Yani tarihi bilgilerin tamamını inkar eden insanlar değilsiniz. Yani bir Muhammed bin Abdullah diye bir adam geldi, birisi çıktı e, ve bana vahiy geliyor dedi, Kur'an'ı ortaya getirdi. Kur'an'ı ortaya getirdi. Şimdi bizim onlara şu soruyu sormamız lazım. Diyelim ki bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uydurdu. Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uydurdu. Biz bunlara şu soruyu sormamız gerekiyor. Niye? Niçin? Yani aslında burada biz Müslümanlardaki en büyük problem biz zafiyet içerisindeymişiz gibi devamlı savunmadayız. Yok işte Kur'an Allah'ın kitabıdır. Bak şurada şöyle biz devamlı Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu ispat etmeye çalışıyoruz. Yani aslında biz Güneşin güneş olduğunu ispat etmeye çalışıyoruz. Bence meseleyi biraz daha tersinde e, almak lazım. Siz Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmadığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu uydurduğunu iddia ediyorsanız o zaman onlara şu soruları sormamız lazım. Niçin? Niçin uydurdu? Gayesi neydi? Hedefi neydi? Kendisi zaten Kureyş'in. Asil bir kabilesinden geliyor oğullarından. Liderlik gayesi olsaydı zaten kabilesi lider, zaten lider olacak. Yani amcasının varlığı döneminde kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilişememesinin en büyük sebebi neydi? Amcasının Kureyş'in siyasi idaresinde ciddi anlamda rol alması. Amcasından sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyordu. Ondan başka da kimse yoktu. Yani sonuçta bir liderlik derdi olsaydı, bir peygamberlik iddiasında bulunmadan, e, bu Allah'ın kitabıdır demeden buna ulaşabilirdi. Mal mülk derdinde olsa zaten Mekke'nin en soylu, en asil, en zengin kadınlarından biriyle evli. Artı böyle bir hedefi olsa bu hedefe hiç ulaşamadı ki ta Hayber'in fethine kadar hiç ulaşamadı. Yani evinde 3 gün üst üste ocak yandı olmadı. Kadın kız derdinde olsa zaten Mekke'de, Mekkeli müşriklerde, Buhar'da geçen rivayette okuyoruz değil mi? Kadın kız bulmak, nikah yapmak, istediğinle beraber olmak, cariye edinmek, köle edinmek o kadar basit şey ki. Yani şu soruya cevap verilmesi lazım. Her yalanın arkasında bir sebep olmalı. Bir sebep yani bir insan bir yalan söylüyorsa bunun bir kendisine getirse olmalı. Muhammed İbni Abdullah ben Allah'tan vahiy alıyorum diye haşa. Yalan söylediyse bu yalanın arkasındaki gerekçe neydi? Liderlik desen değil, refah desen refah kavuşamadı. Mal mülk desen mal mülk hem kavuşamadı hem de zaten elinde vardı. İşte kadın desen Mekke'de buna. Bunun sebebi ne? Yani bir insan bunu hangi gerekçeyle iddia edebilir? Bu gerekçe buna cevap verilmesi gerekir. Yani buna cevap verilmesi. Mesela birisi çıksa ben peygamberlik iddia ediyorum dese bu iddia etmesiyle birlikte birçok mala mülke sahip olsa deriz ki bak. Demek ki peygamberlik iddiasının arkasındaki temel etken neymiş? Mal mülkmüş deriz. Mesela birisi peygamberlik iddia etse, peygamberlik iddia etmesiyle işte şimdi olduğu gibi, şimdiki yalancı mehdiler, yalancı peygamberler gibi etrafını genç mankenlerle doldurup, e, genç kadınlarla doldurup, e, lüks şatafat içinde bir hayat yaşasa tamam bunun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu yok. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münkirlerinin buna mutlaka mantıklı, ve aklın, aklı selimin kabul edebileceği bir delil getirmeleri gerekiyor. Şimdi onların yaptığı şu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir. Allah tarafından gönderilmiş elçidir. Buna dair o kadar çok argüman, o kadar çok delil, o kadar çok şahitlik vardır ki onlar tüm bu şahitler göz kapayıp bir iki noktaya ele alıp yok öyle değil, yok şöyle, yok Kur'an'da yanlış var, işte yok Kur'an'da matematiksel hata var, avleme metodu dedikleri yani 14 asırdır hiçbir senin IQ seviyenin kat kat kat yüksek üstünde olan IQ seviyesinde olan alimler bu matematik hatası bulamadı. Sen gelinim buldun. Geçen bir tane densiz çıkmış. Kur'an-ı Kerim'de işte ben ona da önümüzdeki günlerde cevap vereceğim. İşte Ali İmran suresinde 3 gece diyor. Meryem suresinde 3 gün ve 3 gece diyor. İki kelime farklı. Aynı kıssa da Allah subhane ve teyzele Zekeriya aleyhisselama konuşmaması için 3 gün veya 3 gün 3 gece. Bak iki sayını Muhammed burada uydurduğunu burada unutmuş şeklinde böyle. Yani Kur'an'daki her bir harfi. İrabını yapan, ona dair şiirler getiren, her bir kelimenin anlamını ortaya koymak için Arapça ilerisinden dünya kadar argüman getiren ülema bunu göremedi. İşte 21. asırda Arapça bilmeyen ve mealinden tam mealinden Kur'an kriteri, Kur'an'ı Doğru mu değil mi İçerisinde çelişki var mı yok mu onu araştırmaya çalışan bir tane amca nasip oluyor bu. Aslında dediğim gibi yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın Rasulü olduğuna dair o kadar çok şahitlik var ki biz hep savunmada kalıp hep savunmada kalıp o şahitlikleri getirmemek bir. ikincisi karşı tarafa hiç soru sormuyoruz biz. Yani bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini kabul etmeyen bir insan hocam şeyi kabul bunu ortaya koyması lazım. Muhammed niçin peygamberlik iddia etti? Yani bunların kafaları hani Kisra'yı değil mi Ebu Sufyan'a soru soran Muhammed'in geçmişinde böyle bir şey var mı? Para pul yani o kadar bile çalışmıyor. Adam soruyor diyor ki yani Muhammed böyle bir şey iddia ettiyse bunun sebepleri şunlar şunlar olabilir. Şu sebep var mı Eyü Muhammed'de yok. Şu sebep var mı yok. Bu var mı yok. Şu var mı yok. O zaman niye demek ki o zaman peygamber. Yani yalan söylemenin hiçbir gerekçesi yoksa insan laf olsun diye yalan söylemez ki. Yani bir yalan söylüyorsun. Bak bir yalan söylüyorsun. Bu yalanın uğruna içkenceye katlanıyorsun. Bu yalanın uğruna savaşlara giriyorsun. Bu yalanın uğruna peşinden binlerce kişiyi sürüklüyorsun. Yerinden, yurdundan oluyorsun. İnsan böyle bir yalanı niye söylesin ki? Bu birinci söyleyeceğim husus. Durmamız gereken burada hocam. İkinci durmamız gereken, Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uydurdu diyelim. Tamam şimdi sen bir kitap uyduruyorsun hocam. Ve diyorsun ki bunu Allah'tandır diyeceksin. Ya da sen demeyelim de zeyt bir kitap. Yani hiç uydurduğun kitapta, Allah'tan gelen dediğin kitapta kendine kızar mısın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok ağır ihtamlar vardır. Özellikle daha ilk inan ayette <gülüyor> ne oluyor? Öyle bir ağır ifadedir ki bu. Öyle bir ağır bir e, azar diyelim. Biz de o kelimeyi tam olarak ne kelime kullanacağımızı da bilmiyorum. Yani <gülüyor> üçüncü tekil şahı siyerası ile kızıyor. O var ya o. O şöyle şöyle yaptı. O böyle böyle yaptı. Arkasından İkinci tekil şahsa bilmiyor. Sen nereden bileceksin? Yani sen bir kitap uyduracaksın. Diyeceksin ki bu kitap Allah'tan geliyor ve Allah'ın seni azarlamasını kitaba yazacaksın. Böyle bir şey olur mu? Fetekûnenne mine zalimin. Bak sen böyle böyle böyle yaparsan zalimlerden olursun. Yani aklı başında birisi böyle bir kitap uydurur mu? Yani aklı başında bir insan böyle bir kitap uydurmaz ki. Mesela hocam Mekke'deki en hassas nokta en hassas nokta Eşraf ile kölelerin eşit tutulmasıydı. İslam'a karşı en ciddi handikapları yani onların en ciddi saldırıları daha doğrusu İslam'ı kabul etmeme noktasında en direttikleri nokta kölelerle kendilerinin eşit olmasıydı. Tarihe baktığımız zaman köle çok affedersin yani hayvan mesabesinde insan bile sayılmıyor. Alınıyor, satılıyor, ortaklaşılıyor. Yarısının parasını yani o günkü kültürde böyle. Yani sen bir kitap uydursan Mekkelilerin en hassas oldukları konularda, en hassas oldukları kesinlikle kabul etmeyeceğini bildiğin konularda böyle bir düzenlemeye gider misin? Yani Bilal Habeşi ile işte Ebu Cehil kardeş olacak. Bunu Ebu Cehil ile kabul etmeyeceğiz zaten belli. Zaten belli. Hatta Enam Suresine değil mi? Yani onları kovala biz senin yanına gelelim diyorlar. Bunu kabul etmiyor. Yani ben bir kitap uyduracak olsam eşrafı yanıma çekmeye çalışırım. Köleleri değil ki. Yani ayak takımını niye yanıma çekmeye çalışayım? Güçlü yani bugün ben şimdi Konya'da zet peygamberlik iddia ediyor Türkiye'de. Şimdi bir genel kurulmay başkanı var, bir başbakan var, bir cumhurbaşkanı var, bir vali var. Bir de ayak takım var. Ayak takımı tamam mı? Ee, normal vatandaş. Şimdi normal vatandaşlara mı? Yani Allah bana böyle buyuruyor diyeceksin ve... Tavrını normal o avam takımı veya o ifadeyle ayak takımından yana koyacaksın. Ben niye böyle bir kitabı uydurayım ki? Tavrımı değiştir onlardan yana koyarım. Onlarla güç sağladıktan sonra, onlarla güç sağladıktan sonra tutar. Ayak takımı da zaten mecbur bana uyacak. Yani lider takımını ben yanımda aldıktan sonra niye böyle ayetler uydursun? Öyle değil mi? Mesela hocam, Mekke'de siyasi otoriteyi ele geçirmek için Diyelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gayesi tek başına otorite sahibi olmaktı. Seyyid kutup yoldaki şartlarda dört tane madde getiriyor. Siyasi otoriteyi ele geçirmek için çok güzel yollar vardı. Mesela ahlaki zafiyetlerden çok rahatsız olan insanlar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kitap uyduruyor, öyledi, haşa. Öncelikle bu noktaya değinir. Erdemliler hareketi diye bir hareket başlatır ve etrafında çok birçok kimseyi toplayabilirdi. Böyle yapmadı. Bu çok kolay bir metottu. Mesela e, o beldenin e, Ceziretul Arab dediğimiz beldenin en güzel toprakları, en güzel geçim kaynakları, en güzel ticaret yolları yabancıların elinde ve bunlar baskı altındaydı. Onlara karşı bir ayaklanma yapalım. Onlara karşı bir birliktelik kuralım. Böyle bir birliktelik kurma adına yola çıkabilirdi. Nitekim Hendek gazvesinde Mekkeli müşküler bu birlikteliği kurmadılar mı? Kurdular. Kime karşı? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dış düşmanlara karşı bu birlikteliği kurabilir. Ve bu birlikteliği kurduğu zaman emir, lider, otorite sahibi de olabilirdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin kabulde çok zorlanacakları bir nokta olan Tevhidten başladı. Niçin? Yani hadis mün kuran münkirlerinin, rasul münkirlerinin bunlara cevap vermesi lazım. Veya mesela hocam Mekkeli müşrikler muhafazakar bir kesimdi. Muhafazakar bir kesimdi, mütedeyin insanlardı. Yani öyle şimdi zannedildiği gibi Allah'ı, kitabı, peygamberi, inkardan falan değil. İbrahim Aleyhisselam'a iman ediyorlar. Koşluk namazı kılıyorlar, itikafa giriyorlar, oruç tutuyorlar, sünnet oluyorlar, üç talakla kadın boşuyorlar. Yani bizim toplumumuzdan çok daha mütedeyin bir toplumdu ve kendisini İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyorlar. Onlara en ağır gelen onlara kafir demekti. Öyle değil mi? Ebu Leheb. Geldi babam nerede, Abdülmuttalip nerede dedi. Resulullah cehennemde deyince, şey kavmiyle beraber, kavmi nerede? Cehennemde de deyince, ebediyen ben sana düşman oldum dedi. Şimdi onlara, rivayetlere bakıyoruz. Mekkeli müşriklere en ağır gelen sure, kafirin suresi. diye bir adam niye kafirin suresini uydursun ki? Hadi bugün peygamber münkirlerine siz de bir ayet uydurun. Deyin ki, ey kafir AKP, <gülüyor> ben sizin taptıklarınıza tapmam. Sizin iktidarınıza boyun eğmem. Siz de benim miktarıma boyun eğecek değilsiniz. Sizin yolunuz size... Hadi böyle uydurun bakalım bir. Silivri de alıyorsunuz solu. Ne <gülüyor> değil mi? Yani, yani resmi otur diye... Kul ye Ey kafirler! Rabbim bana dedi ki size kafir diye hitap etmemi emretti ve ben de size kafir diyorum. Sizin dininiz size, benim dinim... Yani hangi aklı başında bir adam Mekke'de böyle bir Kur'an uydurur. Niye uydursun ki bunu? Yani bunu uydurduğu zaman ve zayıfsın, güçsüzsün ve bütün düşmanlık ne olacak? Senin üzerine gelecek. Bütün oklar sana öyle. Hadi siz uydurun. Bugünkü resmi otoriteye kafirler değil diyebiliyorsanız ne yani? Bunu kimse yani bugünkü aydınlar da yani eleştirirken bile işte demokratik teamüller gereği nezaket içerisinde eleştirmeye çalışıyorlar. Hayır, korkudan nezaket gösteriyorlar. AKP iktidardan Hüsnü bakalım neler söyleyecekler neler. Korkudan yani silivri korkusunda nezaketen eleştiriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara en ağır gelecek tırnak içerisinde ayet yazıyor. Hangi akıl bunu kabul eder? Ve hocam mesela yani burada Kur'an'ı okuyarak aslında şöyle bir çalışma yapmamız lazım bizim. Kur'an'ı elimize alacağız. Yola çıkış noktamız şu olacak. Bu Kur'an'ı Muhammed İbni Abdullah uydurdu. Buradan çıkacağız. Başlayacağız. Ayet ayet geleceğiz ve her ayete soracağız. Muhammed bunu niye uydursun? Niye? Her mese bazı ayetlere sebep bulabiliriz. Şundan dolayı uydurmuştur. Ama yüzlerce ayete Muhammed Abdullah'ın onu uyduracağı hiçbir sebep, geçerli sebep bulamazsın. Ve yani öyle bir ayet uydurmakta akıl işi değildir kardeşim, akıllılık değildir bu diyebilirsin. Mesela hocam, kendisine gece namazını farz kılıyor. Niye gece namazının? Kendisine muaf tutması lazım değil mi? Yani bize gece namazı farz değil, ümmete gece namazı farz değil. Sana gece namazı farz. E, tarihi rivayetlere bakıyoruz. Gecenin üçte birinde, yarısında, yarısından fazlasında ayakları şişiyor, ayakları kanıyor. Öyle değil mi? E, gece namazı kılıyor. Ya bir insan Allah bana emretti, Allah bana vahyediyor diyecek, kitap uyduracak ve o kitapta visal orucunu, gerçi kitapta geçmiyor, sünnette geçiyor ama fark etmez. Allah bana vahyetti, visal orucu tutacağım. Yani iftar yapmadan sadece suyla ee, sahurdan sahura yiyeceğim ama siz yapmayacaksınız. Yani bakıyoruz hocam en zor ibadet açısından veya muamelat açısından en zor görevleri kendisine yazmış. Gece namazını kendisine yazmış. Kendisini hiç muaf tutmamış mesela. Oruçtan da muaf değil, namazdan da muaf değil. Mesela şimdiki şeyhler, şimdiki liderler, mesela şimdiki siyasi liderler. Öyle değil mi? Kırmızıçta durmazlar. Geçen ben İstanbul'daydım. Göbe yani siyasi liderler geliyor. Normalde kural değil mi? Kırmızıda duracaksın. Yok. Yeşilde duranlar hepsini durdurdular. Göbeğe tersten konvoy döndü gitti. Hiçbir siyasi lider kendi koyduğu hukuka uymaz. Uymaz. Yani uymuyorlar da. Ve kendilerine özel hukuk vardır. Mesela çakarlı araba. İstanbul trafiğinde emniyet şerrinden gidebilirler. Yani kendilerine özel kendilerine has kurallar vardır. Zam bir gecede kendilerine anında zam yaparlar. Mem reisciye zam yapacakları zaman 3 ay pazarlık yaparlar. Bilmem ne olur, şu olur bu olur. Aldıkları maaşlara bak. Yani halkın aldığı maaşla onların aldığı maaşın hiç yani kıyaslanamaz bile. Yani eğer ortada bir liderlik varsa liderler liderlikleri o liderlikten faydalanmış. Ondan nemalanmışlardır. Muhammed İbn Abdullah'a bak peygamberin iddiasında olmasına da rağmen ne dese yapacaklar ve ona iman edenler o ne derse Allah'tan geldi diye yapacaklar. Mesela savaşa çıkıyor. Niye çıkıyor ki? Yani kendisinin niye savaşa çıkıyor. Öyle değil mi? Bugün bir tane savaşa çıkan lider var mı? Kendisi savaşa çıkıyor. Kendisi en ön safta savaşıyor. Niye? Niye? Niye? İşte bütün bunların hocam cevapları mutlaka verilmesi lazım. Yani bence ee, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüydü. İşte şu şu şu gerekçe onlarda bilmem ne. İşte bu tartışmadan ziyade bizim saldırmamız lazım. Yani siz tarihi kabul ediyor musunuz ediyoruz. Muhammed İbni Abdullah diye birisi yaşamış mı? Yaşamış. Kur'an diye bir kitap getirmiş mi? Getirmiş. Siz uydurdun iddia ediyorsunuz. Şu bu sorulara cevap ver. Niye? Niye uydurdu? Gerekçesi neydi? Şu ayeti niye uydurdu? Bu ayeti niye uydurdu? Şu ayeti yani yüzlerce ben bu usul vermeye çalışıyorum burada. Ne yapabiliriz? Yüzlerce ayet getiririz. Bu ayet niye uydursun bir adam? Yani niye uydursun? Öyle değil mi? Yani daha neler? Mesela şeye takılmışlardır. Dört evlilik, dört evlilik, dört evlilik kadınlar bilmem ne. Hayır. Yani yani bilinmeyen o kadar çok şeye hücum ediyorlar ki onların hücumlarından ziyade biz hücum edelim. Bizim elimizde öyle bir güne Yani güneşe biz güneş. Biz oturmuşuz, bunun güneş karşı taraf saldırıyor. Bak bu güneş değil, güneş olsa gece görünürdü. Bak bu güneş değil, işte ışıkları tam şöyle vurmuyor falan. Ya görünüyor işte güneş. Biz de onu savunacağız diye uğraşıyoruz. Hayır, biz savunacağız diye uğraşmayalım aslında. Biz onlara soru soralım. Biz onlara soru soralım ve bu soruları ne yapabiliriz? Oldukça özatabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu emri niye getirdi? haç emrini. Mesela haç emrini öyle değil mi hocam? Medine'desin. Mekke'ye girmek sıkıntı. Mekke'de düşmanlar var. Mekke'ye girdiğin zaman seni bekliyorlar. Adamlar bir kaşık suda boğacaklar. Sen haç emriyle e, muhatap kılıyorsun insanlar ve kendin öncelikle hacca gidiyorsun. İşte oruç. Yani e, kendisini muaf tutabilirdi şimdiki liderlerde olduğu gibi. Bak şimdi dünya liderlerinin hepsinde Hepsi kurallardan, anayasadan, hukuktan. Mesela nedir? Cumhurbaşkanı yargılanamaz. Milletvekillerinin dokunulmazlığı vardır. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey var mı? Kızım Fatıma da olsa ben iltimas geçmem diyor. Ben iltimas geçmem diyor. Velhasıl kelam hadis münkir, Kur'an mümkürlerinin bu sorulara tek tek tek tek ne yapması lazım hocam? Cevap vermesi lazım. Aslında uzatabiliriz. Yani dinleyiciler bunu. Yani ben şöyle bir çalışma yapılmasını aslında isterim. Yani Kur'an elinize alın. Yani ben buradan e, bu sohbeti dinleyen arkadaşlara şöyle bir görevlendirme vereyim. Mesela Kur'an'ı elinize alın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı Allah'ın kitabı diye uydursaydı, haşa. Mesela hangi ayeti niye uydursun? Yani bu çelişkileri, yani bir insan niye kavmine ey kafirler der ve düşmanlığı başlatır? Bir insan cihadı niye farsklar? Yani cihaz size niye farz kılar? Bir insan şunu şunu şey yani o kadar çok şey getirebiliriz ki bence böyle bir çalışma yapılması güzel bir çalışma olur diyoruz.